wa imma qatilan la ana biz günde 1000 kez teh çüründeyiz neb buldrcun kuşları görmüşüz göğümüzde. ...ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin... ...Turus yine sessiz sessiz kan alıyor göğsünüzde İnsan, taş ve ateş eski dostları Beylin... ...zakkum gözlemcileri, afsun dilencileri... ...sac ayağı özlemindeyken çıldıran alevlerin... ...ve dualarımız Ayasofya abartılırken... ...ve çocukluğumuz ayartılırken... ...ve yoksulluğumuz kokteyl kadehlerinde... ...ve ölüm fiyatına ve kapalı zarf usulü... ...demokratik demokratik satılırken köle pazarlarında... ...biz oturmuş firavun mezarlarının gölgesinde... ...serinleriz... ...ve gün gelip dirilmek için... ...bir yiğit Musa... ...ve Asa... ...ve bir yedi Beyza bekleriz... ...çağı gelip de... ...kitaba ve demire olan sevdamızı anımsıyarak ...bir teviye dalaşmak... ...saldırmak... ...sataşmak... ...ve vurmak varken... ...karnına karnına zulmün... ...nedendir böyle anlamsız... ...ve kavgadan uzak yaşamak diyerek... ...bizi alıp götüren... ...sonra tekrar götüren... ...bizi alıp Bedirlere, Uhutlara götüren... ...Endülüs'e, Kudüs'e, İstanbul'a götüren... ...cesur ve heybetli ve diri ve gümbür gümbür bir erkeklik şöleni... ...antlar içtiğimizi dosta düşmana ilan ederek... ...gövdelerimizde beliren ürpertilerle... ...iri ve parlak kavisler çizen hayatlar... ...hecin yüzlü ölümlerle buluştuğu gün... ...can evimizde dağlar hep böyle sıram sıram... ...dağ olarak sürdüremeyecek ömürlerini... ...denizler böyle telaşsız... ...yıldızlar böyle şehvetli... ...ve sizler yani sizler... ...yani ey zulmün ağları... ...hep böyle korkudan uzak seyredemeyeceksiniz... Semecen hışırtılarla süzülen Güneş'i. Diyebilmek için ve gün gelip dirilmek için... ...sabrı silah belleriz. Bir yiğit Musa ve bir Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Biz günde bin kez... ...tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde... ...ne kudret helvasından... ...bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin... ...Tursina... ...sessiz sessiz... ...kan ağlıyor göğsünüzde